Morgan sabahlar. Modern sabahlar. Morgan sabahlar. Radyo Tümürası Morgan sabahlar. Hepinize günaydın, sevgili sala severler. 8.25 oldu saatimiz. Pazartesi sabahında birlikteyiz. Oktay Demirci bizimle birlikte. Hoş geldiniz yaparız stüdyomuz Hoş bulduk. Günaydın. Oktay Bey bu hafta başından itibaren programımızda bir yenilik var. Fransa'dan bir arkadaşımız, bir ee, nasıl diyelim? Çılgın bir Fransız genci Fahir le üç hoş geldiniz ben... jema bonjour bonjour yani, bonjour nasıl nasıl anlaşacağız fransızcası e, bonjour olan... ya çok ortak kelime var zaten fransızca ile Türkçe arasında bonjour falan... ankara mesela ankara anlaşıldı bu herhalde bonjour dedi pastane benim İzmir'den bildiğim kadarıyla ankara dedi bildiğim kadarıyla pastane ankara. poğaça aldı bize yani hoş geldiniz ankaraya poğaça getirdim anlamında bir selamlama cümlesi jale cemil Mesela, Herhalde burada da anlaşılmayacak bir şey ee, yok diye düşünüyorum. Ee, hepinize kucak dolusu sevgiler getirdim size. Hoş geldiniz Fahim Bey. Vallahi da... özledik. Ay özlediniz mi çocuklar? Bir haftadır burada yoktum. Hiç beni özlediniz mi? Vallahi özledik. özledik. özledik. Ee, Vallahi sana... özledik. Vallahi <gülüyor> <gülüyor> mı? Sana da bir sürpriz yaptık. Ee, Niye bu çocuğun ne... sesi ha? Ne yapmıştık e ya sürpriz diye? Aa yapamadık ya unuttuk sonra onu Ne yapacaktık biz bir şey yapacaktık Faire? Posta gazetesine Türkiye'nin şairleri diye Fahir'in fotoğrafını gönderdik Ay vallahi yapsaydınız ne kadar mutlu olurdum Ya evet Posta gazetesi zaten yeni köşesine de başlamış Sevimli dostlarımız diye Bebek fotoğrafları vardı ya He, hani, Bunlar da bebelere diye Evet Şimdi ona da hayvan dostları hayvanlarınızla çektirdiğiniz fotoğrafları Aa yeni, yeni. mi? Yeni yeni Yeni. O zaman paşayla sen bir fotoğrafını bir çek. Poşe, evet bir paşayla fotoğraf birlikte çek. Hem çektirdim. de şiir. Hem yani bir şiir. Yani full gireyim diyorum ya. Artık yani bir birazdan beklesen bir köşe daha yaratırlar belki. Yok artık bence başladı. Yani çünkü şiirden giremedik. Yavrularımızın fotoğrafını koyamadık. Bari hayvanların fotoğrafını koyamadık. Bu kadar durduğun yeter Faiz. Artık yani bugün 15 senin <gülüyor> yılın olacak. Allah. Bit artık bir tatil gibi, gibi 2015 diyoruz. Ee, Fahir şimdi bizim sana hazırladığımız çeşitli sürprizler var. Gündem dosyası var. Böyle bir klasör var ya girişte. Evet. Gri bir klasör var gördün mü? Alayım geleyim mi? Hayır yok. O, onu senin için hazırladık. Bugün boyunca şey yapacağız ama önce senin izlenimlerini alalım. Neler yaptın? Neler ettin? E, Fransa'yı nasıl gördün? Lyon e, Havaalanı'nı gördün anladığım evet, kadarıyla. Lyon havaalanı. havaalanı. Ve hepsinden <gülüyor> önemlisi Business Class'ta uçuş sende ne etkiler yarattı? Ay, bizim, bir şey söyleyeceğim. Ben Business Class'ta uçmayanları hiç anlamıyorum. Hiç anlamıyorum. Yani yemin ediyorum. Yemin ediyorum. Dönüşte de halkın arasına karışmak için ekonomik uçmak e, uçmayı tercih ettim. Ekonomik uçmayı tercih ediyorum dedim. Ama şöyle söyleyeyim çocuklar. Bizimiz... Yani, farklı şey diye duydum ben. Business'ta normal boy kumpir veriyorlar da, ekonomi sınıfında ekonomik boy kumpir, kumpir veriyorlar diye duydum. Doğru mu? Vallahi okta için. Hiç çünkü ben gitmedim bizim. Şöyle söyleyeyim, o sıcak havluyu zaten ilk başta çözünceye kadar olayı anlayamadım. He. Sıcak havlu servisi yemek öncesinde, yani yani biliyorsun ıslak mendili biz çok amaçlı kullanırız ya elimizi yüzümüzü Doğru. ben nerelerimi sileceğimi şaşırdım. Bir daha bir tane daha verse hakikaten. Falan çok mu sıcak o havlu? O ya o kadar ideal sıcaklıktı ki. Yumuşak mı peki fayır? Çünkü bazen Yumuşak. sıcak oluyor ama sert olabilir. Kokusu harika, dokusu muhteşem. Renk? Renk beyaz. E, yani ay, ayakkabı silinmez o zaman en son kulak. Yok ıslak ayakkabı. Ayakkabı. Kulak arkasından sonra ayakkabıyı Valla ben mi? el, yüz, ense ne varsa sildim öyle söyleyeyim yani. ...ortamda ne kadar yüzey alanım varsa demek hepsini... Ki, demek ki business de Ege... business klasla uçarken ayakkabı silmiyorsun. Evet, yani, belki de ayakkabılarını zaten ayakkabıcı vardır... ...orada veriyorsun. Ha, bir şey... Olabilir, ayakkabıcı mı var? Var, Lostra. şey ne, lostrası var tabii. Bizniz klasın lostrası mı var? Business klasın, business klas da yok yok. Hadi yani ya. şöyle söyleyeyim, mesela montunu çıkardın... ...şöyle Cık, yukarıda rafa koyacağım falan da... ...ay koyayım mı derken hop birey... ...ben alayım efendim, efendim... ...ben alayım efendim... Hak oradan alınıyor. Lock. İçeriye götürülüyor. götürülüyor. Yatak odasına götürülüyor Valla Vallahi içeride misafir gardırobu Peki var. Peki bu orada. sıcak havlunun sıcaklığı bütün yol boyunca koruyor musun kendi sıcaklığını? Tabii. Hatta Aa. azaldıkça yeniliyorlar. Mesela hayır. sen yüzüne koydun. Soğudu. O, soğudu. Orada hemen sıcak suyla tekrar <gülüyor> bir tatlılık Peki oluyor. Peki mesela o sıcak havlu hayır. Hı -hı. Sıcak havlu yumuşak mı? Ya Oktay şöyle söyleyeyim. Biraz anlatır mısın? Evimizdeki havlular bazen çünkü sert oluyor falan böyle. Sıcak oluyor ama Öyle sert bir şey. oluyor. O yani ben tanımlayabildiğim, benim tanıdığım tek havlu olduğu için ben onu havlu diye nitelendiriyorum. Yoksa ben o... Havlu değil mi? E, belki bir nanoteknoloji ürünü, belki bilmiyorum ya yani inanılmaz yumuşaklıkta insana bir feraklık. Yani daha çok bir feraklık. Peki Fahir mesela uyudun ya. Uyudun mu? Mesela... Uyumuşsun mu? <gülüyor> ah, azıcık uyudun ya. Böyle, -örtüyorlar. böyle hemen şey olmaz böyle gözlerini açamazsın ya. Orada şey diye bir şey duymuştum ben. O doğru mu? Ee, bir leğenle ibrik getiriyorlar ve senin yüzünü şöyle pıt pıt pıt pıt, pıt diye gözlerini yıkıyorlar Hali, diye bir şey top, duydum. Top, yok dokunma yok. Eğer istersen e, şey Ay, var. Hayır sana suyu döküyorlar yani. Ha şöyle bir leğenin içine. İbrik, ibrik. Tabii de. ben onu ben istemedim gerçi. Hani ben onu gördüm. Sen de Yapanları hiçbir şeyinle faydalanmamışsın. Biz Aa, olur kızız. mu? Beni örttüler Oktay. Beni örttüler. Uyuyakalınca. Uyumuşsun bir uyandım örtmüşler. <gülüyor> Sıcak battaniye mi normal battaniye mi? Elektrikli battaniye. Uzatma kablolarıyla. Ay, i̇nanılmaz. İnanılmaz Elektrik çocuklar. Var yani. i̇nanılmaz. Yemek ne çıktı? Yemek. Yeni... Kaç kişiydiniz? Ne yediniz? Kaç para verdiniz? Ee, Valla biz bizi kılası 3 kişiydik. Birer... İsimlerini biliyoruz. Evet. <gülüyor> Birer kahvaltı aldık. Tamam. Ben bir meşrubat aldım tamam. üstüne. Su aldım. Ondan Büyük sonra... mi? Büyük su. Tamam. Ve şöyle söyleyeyim sana adam başı 5 kuruş para vermeden çıktık Nasıl yani. Nasıl 5 kuruş? Kaçtınız mı? Yok hiç kaçma falan yok. Çok pahalıyormuş. Ben biraz vereyim falan diye düştüm. Şey, elimi ceme attım. Cık. Falan. böyle elimi tekrar yerine oturttular. Peki kaç kişiydiniz bizniste? Üç kişi miydiniz? Üç kişiydik. Herkes daha önce bizniste binmiş miydi yoksa herkes böyle bir şey miydi? Benim haricimde sanki binilmiş gibiydi. Çünkü ben böyle... böyle... Bir onlar şeyi özümseyen insanlar var. Yani bunlar bizim hakkımız. Bedirhan Sök... mı mesela? Hmm. Söke söke alırız. Böyle <gülüyor> mantığında olanlar var. Yani Bedirhan daha önceden şey bindiklerini ispat için mi yapıyorlar bunu? şey için bir sürekli bir talepleri oluyor. Onu alayım. Bir de böyle bir şey. Kaba mı? Ee, kaba bence kaba. bu yurgan daha doğrusu. Belki onlar internetten araştırmışlardır. Bizimiz Çok iyi biliyorlarmış ne? gibi. Ha öyle bir şeyleri vardı. Onları onlardan ekonomide de var ya. Onlar demek ki oturduğun yerle alakası yok. Vallahi şey var be. Hani ben şeyi çekiniyordum. Bak, gazete alacaktım. Ben iki gazete hangi istediğimizden alabiliyor muyuz dedim? Tabii ki efendim. İki tane alabilir miyim dedim. Alabilirsiniz dediler. Tabii ki hemen posta gazetemi aldım. Öbür gazetenin adını vermeyeceğim. Reklam olmasın. Peki Business de Mesela uçak indi piste. Yanaşmadan daha hemen ayağa kalkılıyor mu orada da? Yani böyle diye bir hareket oluyor mu? Valla zaten. Ve telefonlar açılıyor mu hemen? Şöyle bir şey oluyor. Yoksa orada herkes yine en son yanaşmasını en sona kadar bekleniyor. En sona kadar bekleniyor zaten ilk şeyde ilmenin incek olmanın verdiği o rahatlık galiba onun hiç şey yok yani. Yani hiç o stresi yaşamıyorsun. Hani herkes He. e, en kötü ilk 3'desin yani. Öyle düşün nokta. Ben bir filmde görmüştüm böyle indiğin yerde sana çiçekle bir kolye takıyorlar. Aloha diye. Evet. Takıldı mı o da? Takıldı. Takıldı. Ay o çok güzel işte. En çok ona özleniyorum ben. Business Helenlere mi takılıyor? Business, Business takılıyor. Filmde gördüğüm kadarıyla. Yüksek ekonomik yani noktaya üstünde ekonomik. Ne takacaksın yani? Hmm. Peki senin İnşallah yani, bayağı, yani şöyle söyleyeyim de, e, tabii ki ben hayatımda bir e, bir heng taşı artık benim için bir yani benim için biziniz öncesi ve biziniz sonrası diye hayatımı iki Peki, parçaya bölebilirim. Hayır, ben hiç... isterseniz hayatımı çok parçalara da bölebilirim. Yani tamam o da bana olur yani böyle şey yapmaz da oh. sorun çocuklar çekinmeyin. yani şeyde utanmayın inip... sorun sorun ki öğrenin. Uçak... Mahcup olmayın orada nasıl davranacağınızı bilmezsiniz. Hiç bizden bahseden olduğumuz sizin arkadaşınız var mı? Yok, Onlar abi. da gelsin bir gün. Yani mesela biz misafir olarak gelebilir miyiz biznes'e? Valla benim ekonomikten arkadaşlar misafir olarak gelmeye çalışmışlar. Fakat yani bir 10 saniye tutulup. Sen ee, ben tanıyorum onları falan deseydik. Yok ki. ben uyumuşsun esnasında gelmiş. Zaten biznes'deki adama sormazlar ki ekonomide sizin arkadaşınız var mı diye. Bir insanın bizzinizdeki adamın ekonomisi. Sizin arkadaşınız olduğunu iddia eden bir takım adamlar perdenin öbür tarafından gelmek istiyorlardı. İşte o da yani çok uzun cümle. Adam uyur, battaniyesini şey yapar, havlusunu sunar. Peki o perde istedim. kapandığında yani Atmos sıradan sıra insanlarla değil. arandaki şey, tek böyle sınır ortadan kalktığı Bu için... Fransızların bir sirki vardır bilir misin? Ee, Medrano mu? Yok Medrano sirki değil ya. O İtalyan'da. Sirk de solei diye. O da Kanada. O da değil. Fransızların bir sirki yok muydu? O Paris. Plan? Sirk de la fifi. Paris, Sir de la fifi. de la fifi. Paris büyük şey belediye başkanlığının sirki var. Tamam. Ee, yok benim dediğim Sirk de soleil miydi? Neydi ya o Ege? Sirkte Solei işte ama şey o. Kanada işi değil mi? Kanada'da ama esas onun esas babası Fransızmış. Fransızmış. Yani onun gibi düşünün çocuklar. O perde kapandığı zaman şov başlıyor. He. Peki mesela uçak durdu. Evet. Sen Havada ilk üçtesin. Evet. Ha, yani indik. ineceksin. Evet. İndikten sonra... Yine o otobüse mi biniyorsun? Yoksa seni helikopter tipi bir şeyle mi balizlerin yanına götürüyorlar? Aa, vallahi orada o noktada işte Oktay. Ee... Ya da denizaltı. Yani <gülüyor> lüks, lüks bir şey gibi geliyor bana yani oda. Var bir tane adam. adam vardı o çok lüks. Onun zaten her halinden lükslüğü fışkırıyordu bir adam tane. Adam kim? Adam gibi adam. Yani ben özellikle. Hani, Bizniste seyahat eden. Bizniste seyahat eden adam. Yani şöyle söyleyeyim ne ikram yedi ne bir şey istedi. Aa, her şeyi reddetti. En havalı adam o. Ondan Sıcak sonra. Sıcak havluyu da mı? Şöyle söyleyeyim sırf çantasıyla hepimizi hepimizi mahcup ederdi. Belki, Öyle söyleyeyim. Belki tiplemedir, fair. Yok. Sırf sırf şunu şey yapayım ben falan. Şunun havasını Zaten, böyle atayım diye yapmış olabilir. Şöyle adama e, adama, adama demeyeyim. Beyefendi, Haza beyefendi. E, uçak inişe geçti. Esnada kendisinin koltuğu 5 cm kadar gerideydi. Ve, ee, Söyleyemediler onu. Söylediler. Söylediler sonra da özür dilediler. Yani 5 dakika sonra. Efendim vallahi bizim bir işimiz kaldırmamız gerekiyor çok. Kızmadınız değil mi bize? Kızmadınız. He. Böyle bir Peki, bayağı bir şey oldu. Peki koltuklarda böyle ee, şöyle... Aşağıya Gerisin doğru mu yani. gidiyor yoksa araba koltuğu gibi alttan vırt diye böyle Al, gidiyor mu? Atlı alt, üstü okta. Hadi canım. Hadi canım. Yemin ediyorum. her oynamadığı yeri yok. Çekyat gibi mi? Acil çıkış gibi her o, taraf. Yani çekyat senin kafan o kadar mı? Yani hayal gücün çekyatla mı sınırlı Ege? Ne bileyim ben hani koltuk çekyat şey mi Fahir Bu Ege bilmez. Bazalık koltuk gibi mi? <gülüyor> bazen altına bir şey koyuyor mi vallahi mesela sen? altına koy yanına koy zaten feraklık feraklık İçine. feraklık ya valla içim açıldı çocuklar Hı -hı. öyle söyleyeyim içim açıldı içim açıldı içim açılı açıla gittim yani fotoğraf çektin mi hiç uçakta business class'ta Yok vallahi çekilmedim ya. Şöyle aslında böyle bir uçağın orada böyle bir verseydim keşke bir fotoğraf. Ama şeydi. sıcak havluyu kullanmayan adam varmış yanında yamacında falan. Yani, Böylece yani, görgüsüzlük olur. Evet yani o da çok şey olur ya. Sen dövmeyi business class'ta mı yaptırdın? Onunla business classken cajmeyi. <gülüyor> Ee, yani o öyle servis yoksa inince falan mı yap? Yok canım. Dövme işi var. Var. Hey, her şey var. aşçısı var, şeyi var, terzisi var. Efem özel bir takım diktirdim oradan Ben şeyden korkuyorum. Yolculun başında verdim siparişi. Hadi ya. Niye cuk? Yani o derece. Abi çok Çocuklar yani bu, ya. şimdi ben size anlatsam da sizi hayal edemeyebilirsiniz yani. Bana ya, zaten yalan ya. gibi geliyor. Yani şu anda anlattığı şey hayal gibi geliyor. Yalan ben gibi sıcak geliyor. havlu yani... kısmı bana palavra geldi. Evet hem sıcak hem yumuşak olması beni de şüphelendirdi. Çünkü yakar yani sıcak havlu düşünce. Bir de dikleşir o şey kumaşın şeyleri. Evet. Havlunun şeyleri dikleşir. Yumuşak olmasına imkan yok. Neyse zaten e, fotoğrafta olmadığına göre bana <gülüyor> göre <gülüyor> sıcak havlu biraz... Lion... Lyon te tespitlerini aldık Fahir Ölcü'n. Ee, dikkat ettiyseniz kapsamlı bir <gülüyor> Kapsamlı oldu. bayağı detaylı detaylı, detaylı, detaylı bir detayları bir vereceğim oldu. birazdan. İyi o zaman ben de bir müjde vereyim. Reklamların hemen ardından. Ah, ah, ah, ah, Ahmet Sağlam Show için metnimiz hazır sevgili dinleyiciler. Biraz şarkılar, türküler, reklamlar falan fıstık modern sabahlar burada. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Radyo Tüba Sımaner Sabahlar devam ediyor sevgili salon severler 8:48 oldu saatimiz espirler şakalar bu üslünlar ah, ah, ah, Ahmet Sağlam show vardı. Evet Ahmet Sağlam show dedin artık ona bak. Ona, ona bakmak lazım. <gülüyor> Hazır mısınız ama yani yoğun olabilir şey olabilir. Yoğun gelebilir İsterseniz mi? İsterseniz biraz gündeme bakalım Ahmet Sağlam show her zaman cebimizde. Onu en kritik anımızda çıkaralım. Beklemedik programın anı. en böyle hani düşüşe geçtiği anda Ahmet Sağlam show tak kozunu kullanacaksınız. Oldu mu? Hı. Uh -huh, tamam, peki. Ee, Yunanistan'da başlayalım isterseniz. Yunanistan'da Komsi... dün seçimler vardı. Bizim seçimler kadar yoğun konuşuldu vallahi Twitter'da. Hiç <gülüyor> haberim yok bir de ne olduğundan. Nasıl ne ol, senin haberin olmaz ya? Sen sonuçta Girit göçmeli değil misin? Giritler zaten şey çıktı, komple Siriza çıktı. Valla mı? Ee... Sandıkları beklemişler, herkes şey, sabaha kadar. Tarihin en büyük ekonomik krizini yaşayan Yunanistan'da e, erken genel seçimlerde Radikal Sol Koalisyon... Siriz, Siriza diye yazılır. Siriz, Siriz diye. diye mi okunuyormuş? Ne bileyim sen öyle okudun diye. Ben Siriza, Siriza, Siriza. Çok... Siriza. Ee, neyse Siriza büyük zafer kazandı. 41 yaşındaki ki yaşıtlarımızın nelerle uğraştığını bir görün diye düşünüyorum. Ee, 41 yaşındaki Alexis Sipras. Tsipras. Tsipras e, tabii çünkü T'ler Ç okunur Yunanca'da. Tsipras'ın ee, lideri olduğu Siriza... Ee, i̇lk sonuçlara göre baya baya iyi bir sonuçla, baya baya büyük bir sonuçla zaferini kazandı ve ilan etti. Ee, bundan sonrasını bakalım, hep beraber göreceğiz. Herkeste bir coşku, Avrupa Birliği'nde bir telaş. Telaş var. Hemen Merkel başladı, oradan e, şansölye. Aman aman, sakın kimseciklere söz vermeyin. Ee, bir yere gittiğimiz yok, borcumuzu yavaş yavaş öderiz gibi bir konuşması var galiba, değil mi? Adam? Borcumuz borç. Yani o, o şey ne olacak canımımızı mı alacaksın? Lugus genç kaybol? lider, genç... genç lider Çipras. Şimdi bugün göstermeler yapacak. Genç liderlik Koalisyon. başlangıç yaşı 41'e indi diyebilir miyiz? 41'e... Çünkü biliyorsunuz zamanında 70 yaşındaki liderlere genç lider... Evet şey ben Dinamik hatırlıyorum li genç lider diye Deniz Baykal'ı gösteriyorlardı 60'larındayken. 60'larının sonundayken. Şey neydi o? Ee, Ricky Martin'in şarkısıyla falan filan böyle bir merdivenlerde inme vardı. Genç lider diye biz bütün Türkiye olarak şey olmuştuk heyecanlanmıştık. Heyecanlanmış. E, Biraz seçim e, şeyleri mitinglerinde Leonard Cohen çalıyormuş mesela. Yani işte kim... Şeyi neyse altern genç o Alternatif şey, sanatçıyı o çalarak şey. kutlamışlar En son kutlamada onu çalmışlar da en Şeylerde mitinglerde e, Leonard Cohen çalmış O da Cohenci çıktı vallahi ben Oktay çıkmış. Demirci şimdi gözümde canlanıyor Şöyle bakıyorum de Oktay Demirci <gülüyor> şunu şurasında bir iki sene kaldı Oktay. <gülüyor> Hadi, Hadi şu kırklarına bir girdim mi de Valla var ya önün açık Vallahi, Vallahi önüne Yani şimdi bugün e, aşırı sağ partiyle görüşecek. Aşırı sağ partinin bir %99 almış. Normal, normal parti yok mu Yunanistan'da? Aşırı sol, radikal sol, aşırı sağ. Normal parti dediğin yani, yani normal normal, da, dediğin merkez, da normal parti. Biz de, de merkez partiyiz. Yani var Merkez parti biraz oyları, oy oranları maalesef. Maalesef. maalesef. Yunanistan o zaman artık şey kaldırmıyor. Gerçi aşırı... Ortadan bir şey kaldırmıyor. Yok. Papandreou'nun partisi mesela şey olmuş. O 3 hafta maalesef. önce kurulmuş. Yani. Biz ortadan bir şey yapalım diyor. Şey. Ee, Yunan halkı artık radikal. Şimdi onunla görüşecek. Bakalım şey almak için, e, hükümeti kurmak için. Bugün sabah e, onunla bir görüşmesi var. Aşırı Sağ Parti ile nasıl görüşecek, neler konuşulacak, bunlar da hep ne konusu... Eee e, ne konusu onu bilmiyorum. <gülüyor> tartışma bayağı. konusu. Hemen merak konusu doğru cevap geldi. Merak konusu. Bakalım yani bakacağız onlara neler olacak, neler. Bitecek. Bakacağız, araştıracağız. Angele Merkel'in ağla, ağlayan şeyler vardı dün. Ne yapacağız biz bu, bu <gülüyor> çocukla ne yapacağız falan diye öyle. Bu simsel semboller hareketleri olur değil mi? E, haylaz tabii ki şeylere göre, şans söyleye göre e, tam bir haylaz. 1990 yılında mı? Kaç yılından Michotakis'e karşı bir konuşması var kimi? Siz... Çiprasın. Çiprasın mı? Tabii onunla e, akıllarda. Şu anda Avrupa Birliği başta Angela Merkel olmak üzere e, bütün görüşecek olan liderleri o şeyi var. O konuşma kabusları oluyor. Allah sert, Allah. Sert çünkü. Çocuk yani genç olmasına rağmen. Şey yok müdanası yok, müdanası yok mu? 16 yaşında zaten öğrenci lideri olarak bir zamanda işte star olmuş. öğrenci lideriyken, lideriyken. Yaptığı konuşma zaten o. Oktay sen senin öğrenci liderlik dönemlerini... Yok ben bir hafta <gülüyor> fotoğrafçılığa gitmiştim. Sen, Ondan ilk çok sen, hangi İlkokulda hangi koldaydın? İlkokulda hangi Sınıf başkanlığı falan yaptın mı? Yok, Öğrencilik... bir, sen, bir sene yardımcılığım var benim. Özgecim, sen fotokopileri falan organize eden adam değil miydin? Yok harita, harita odasını. Harita odası işte tam tamam. O. Üniversitede değil üniversitede, odası, lisede. Lisede. Lisede. Lisede, harita ya, odası. lisede harita odası zaten siyasetin göstergesidir. yeni bir dünya kuruluyor. Çünkü Oktay politik, demişi... siyasi o haritalar üstünden çalıştı o. Biz bir yerden çünkü şey yapmak lazım, içini doldurmak lazım Oktay. Genç lider Oktay Demirci, Gümdür Oktay Gümdür Oktay Gümdür Demirci. geliyor Valla bırak şimdi Anadolu hipsterlığı güzel de bir yere kadar hipsterlıktan e, tabi yani bakacağız artık görüşmelerimiz devam ediyor e, Valla hipsterlık bitti artık Oktay Demirci'nin siyasi hayatı ben bugün itibariyle başladı diye düşünüyorum artık Avrupa'daki rüzgar Türkiye'den esmeye başladı e, Çünkü şimdi. nereden ülkemize Balkanlar üzerinden girer her şey Eee Yunanistanlar Balkanlar e, Çok mantıklı çok makas asistan Ege arıyor. İngiltere Kraliçesi Elizabeth kendisine doğum günü ve evlilik yıldönümü tebriği yazma konusunda yardım edecek bir asistan tutma kararı aldı. Şatkan senin görevin bu da Fahir İngilizce var. yazacağını hatırlatmak isterim. Ben öyle güzel İngilizce Yazar abi ne olacak bir ki? Bir İngilizceyi çok İkimiz güzel beraber başvurduğun Anatolian High School yazacağım ben öyle. Yani <gülüyor> anlamamışsınızdır. Belki. Kraliçe Özdol Lisesi. Ben ama Ö şöyle yazacağım. Atatürk high, high School parantez içinde Super High School. <gülüyor> After that. <gülüyor> Super. Super high school. Super high school. Ee, ama sonrasında da şey yazacağım. Anadolu high school. Kraliçe Çünkü... bakmaz ama. Zaten bakmaz. Şey ben zaten yani o özgeçmişlere falan. Yedek liste İngilizce'nin yedeğini bile ne olduğunu bilmiyordur bu. İşte ben onu söylemem zaten. Yazım <gülüyor> Ben Ben de direkt fişteklerim onu söyleyeyim sana. Asistanına ne kadar bir Kaç para verilecekmiş? Maaş belli. Şu anda iş, işin maaşı belli Maaşı değil. ne kadar? Onun dışında oktay. çok bir netlik yok. Yılda 20 bin sterlin maaşı Bayağı verilecek. Gayet güzel. Allah bereket çok versin güzel. Oktay yani. Vatandaşlara gönderecek tebrik kartlarının hazırlanmasını organize edecek. Yazacak diye bir şey yok. Organizasyon. Onu oraya gönderin. Bunu buraya gönderin. Oktay kart parasını. Onu onun... atlamayın. Maaştan kendin mi ödüyorsun kart parasını? Hayır canım olur mu? Kart parası diye Fatura bütçe götürüyorsun. var. Fatura götürüyorsun. Bütçe var. Tamam. Yani, götürüyorsun. Ama yani. satın aldığın kartların faturasını almak kaydıyla. Buckingham Palace. Mesela kartları teslim almaya taksiyle gittin. Onun da taksi fişine 17.30 bant. Bir de şöyle bir güzel tarafı var bu işin. Fahir. Kraliçe Elizabeth her yıl 100 yaşına basan tüm vatandaşlarına doğum günlerinde tebrik kartı yolluyor. Kaç kişi olabilir ki? Kaç kişi olabilir ve gün geçtikçe zaman senin lehine ilerleyecek. Bu yani sene de yatış diye mi? İyi şükür tabii. İyi şükür az olacak. Yani öyle bir e gerçi yüzün üstü yakışanlar var. Yakışanlar var. Ha, Oktay sen Onların de. sayısı ama daha şeymiş. Orada bir arada kopma var 90-100 arasında. Ama şey yapman gerekiyor. Şimdi 2015'te mesela bu sene yazacak kartlarda gidiyorsun Kraliyet Kütüphanesi'ne 1915'in gazeteleri. Öyle bir şey var mecbur. 100 yaşına, giren, 100 yaşına basan tüm vatandaşlarına doğum günlerinde tam 100. doğum gününde tebrik gönderiyor. 101'de Ayrıca, gönderiyor mu peki? Yok 101'de yok. Sadece 100. Bir yüz daha mı bekleyecek? Hayır 105. 5 sene bekliyorlar bu vatandaşlar. 105 yaşını geçen tüm vatandaşlarında her yıl doğum günü. Yani 105, 106, 107, 108 diye gider. Ya gariban arada 3-4 sene için o kadar sıkıntı çekmeye değer mi ya? 100'den sonra fix yapsınlar ya. Şey, sonra... 4. 4 sene bir boşluk var işte. Orada yığılma var Fahir o yüzden biraz orayı temizlemek şey, lazım doğru söylüyorsun. Dikkat sen ben nerede yığılma var nerede rahatlık var hepsini. <gülüyor> hepsini hepsini hep... iyi biliyorsun. İngiliz gizli servis zaten posta masrafı olmasın diye öldürüyormuş. 100 yaşından sonra olduğu için de kimse şüphelenmiyor. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ama hepsinin alnında kurşun izi. <gülüyor> Öyle bir şey Çok yoksa şimdi. <gülüyor> vücudunda bir şey oldu orada kurşun var. Sen de ortalığı karıştırıyorsun ya. İngiliz Hakikaten ilginç. İngiliz servis servis gizli servisi neler neler ne pislikler. James Bond'dan biliyoruz yani. Kaynıyor. MI6. MI6, MI5. Derken... <gülüyor> bir programı daha yani. sonra, <gülüyor> sonra geldik Işığın hızı Işığın, hızı. Saniye Işığın de... hızını siz hesaplaya dursanız da Ben bir yavaş yavaş sizi Stüdyonun yarım saat 45 dakika bir dışına alsam hay hay. Mecmun, memnuniyetle diyorsunuz. çıkarız Haberlerimiz var şeylerimiz He, var doğru. Gelişmeleri alacağız ya o yüzden Şu şarkıyı bir dinleyelim Tall Strike Borderline hemen ardından da Modern Sabahlar'da haberler alacağız Dünyaya şöyle tepeden hızlıca bir göz atacağız Sevgili sanatseverler Modern Sabahlar Bo Modern Sabahlar Modern Sabahlar Radyo Tülesi Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. Biraz da kültür sanat diyoruz değil mi? Yani sadece espriler, şakalar sadece Yunanistan'daki siyasi analizler değil Doğru vallahi çok doğru bir noktaya değinin. Azıcık diyoruz. Kültür Sanat ve 06 ajandamızı açtığımızda bakalım ajandamızda neler var isterseniz hep birlikte bir göz atalım. Davetelerinizi aldınız mı ofisten? Ofisten? Hı hı. Ofis çiftçinin kara gün dostudur. Doğru. Ne? Bizim bükkandan Davet... masanın olduğu yere ben ofis diyorum. Siz ne diyorsunuz bilmiyorum Ha ya? o ofis çok güzel doğru. Ben de toprak mahsulleri ofisi diye bir anda kafamda tek ofis var çünkü benim... O, Sen biraz ulaşımı. uzak kaldın faire şey ya. Evet dün de mi uzak kalınca? Ülk İyi uzak kaldım. Ee... Bu akşam tatbikat sahnesinde Premier var. Ha. Evet. Neyin premieri? Voice Ek müzikali. Voice Ek Roll müzikali. Roll. Aa çok güzel. Çok severim. Bayılırım. Hmm, dayanamam doğrusu. Voice müzikali e, tatbikat sahnesinde bugünden itibaren Ankaralı sanatseverlerle buluşuyor. Tamam ama Amma! bir şey daha buluşuyor. Sadece bu mu? Ne var başka Oktay Boyzak? De... Sen sanattan da uzak kalmışsın Fahri. Hayat sadece kayak değil. Hayat bir radyo programı da. Biraz ipucu vereyim istersen Fahri sana. Evet. Kayhan Keskinok desem. Kayhan nok tanırım. Tü tü tü tü. Osman Akbay desem. Tü tü tü. Ee, biliyoruz. Orhan Taylan desem. <gülüyor> Bilemedim. Bu sanatçıların atölyelerinde e, çalışmış ve çeşitli karma sergilere katılmış olan tek bir isim var. Bu, bu üç kişiyi tek bir... Çatıda toplanıyor. Kim bu isim? Kim olabilir? Tepedeki isim kim? Kim kim kim Bahar kim? Akçura. Adam nasıl takip ediyor? Sanat dünyasını nasıl takip ediyor? Bak Faiz. Arkadaşın. Adeta Arkadaşın... tek kişilik reflection. <gülüyor> Bahar Akçuran'ın yağlı boya ve karışık teknikle yapılmış figüratif resimlerinden oluşan ilk kişisel sergisi de bugün tatbikat sahnesinde. Ee, bugünden itibaren. Daha doğrusu sanatseverlerin beğenisine sunulacak ay ve buluşacak. Ne kadar güzel bahar. Serginin hocamız. adı da Bahar Geldi. Bahar Geldi. Bahar Geldi. Üstelik de Şubat gelmeden Bahar Geldi. Bu Şubat ayı sonuna kadar da o sergi e, ve eserler e, orada kalacak. Kendisiyle ee, yaptığımız görüşmede kalasların boyu 3-3,5 metre olabilir dedi. Bu artık bir çağdaş sanatı göstergelerinden bir tanesi. Bir tanesi. O tabii sanatçı. Yo, denen ilk cümlesi. Evet. Yani. Ben zaten onu soruyorum. İşte ben resim yapıyorum falan filan diyor birisi mesela. Tak, "Kalasların soruyorum. boyu ne olabilir?" diyorum. "Kalas e, bir metre falan." diye. "Tamam falan." diye vuruyorum kendime. "Bahar geldi." "Bu sanat bu değil." diyorsun. Çok. "Bahar zor. geldi." Saat 12. "Bahar geldi, hoş geldi." Adres hanesi nerede? Hala bilmeyen varsa yani onu da ee, bir güneş daha sokak 21'de öbün. Bravo. Güneş Tatlikas sokak. biliyorsunuz mı? benim şahsi şovumla e, çok gündemden hakikaten Ege mekanlardan bir tanesi. benim de 28 Şubat'ta hazır konu açılmışken yani kaç Şubat'ta 28 Şubat'ta 28 Şubat sürecinde Ege Kayacan <gülüyor> vay Ege Kayacan vallahi. vay bu bir tesadüf bu zamana mi? kadar çok mağdurduk diye anlatabilirsiniz 28 Şubat'ta bakıyorum bayağı bir şey var Bahar geldi sergisi de devam ediyor olacak valla o gün son gün olacak o gün hatta. son günü evet aa kapanışı da senin aa, doğru valla Voicecek de açılış Voicecek olacak. Ege kayacağına kapanır. Her sana açıyalo nasıl olmaz böyle <gülüyor> yani, bir şey yani. Ege kayacağı sonuçta bir Voicecek değil. Pardon, şöyle diyecektim. Voicecek sonuçta bir Ege kayacağı değil yani. Güzel bağladı Fahir. Doğru. <gülüyor> en güzel şekilde bağlanabilecek en iyi şekilde bağlandı. This is the best. Hakikaten ben çok merak ediyorum. Uzun zamandır da tiyatrolardan uzak kalmıştık hoştur tiyatora, hoştur panorama diye gidiyoruz bu akşam. İyi hayırlısı olsun hayırlı yolculuklar. Nasıl gidiyorsun ya? Güzel sergi müziği güzel. aldık. 7.30'da mı başlıyordu? 7.30. Müzikal 7'de mi başlıyor? O zaman bir tık önce gitmek lazım. Tabii canım Hı. Sergi'yi göreceğiz falan. Sergi, falan. Ben, ben üç, seni üç akşam dakika, ararım. 3 dakika önce çıkıyorum evin dibi olduğu için. Yani bugün e, biraz erken çıkmak lazım Sergi'ye. Ben bakarsın. seni biraz arayacağım. 3-3.30 dakika erken Oktay. çıkabilirsin Oktay. Otoparkınızı kullanmak için Otopark kullanacağım mısın? Kullanırım. Hmm, onu, onu kullanırsın lazım. Çıkışı nasıl yapacaksın? Çıkışı nasıl yaparım? Çıkışı yapamıyoruz efendim. Zira 3 kişiyiz. Dolayısıyla <gülüyor> yetişemiyoruz. 7 <gülüyor> olması lazım. Evet. E, hayırlı uğurlu olsun Ankara'mız için. Bu iki e, Ankara sanat sanata etkinliği. doyacak bugünden itibaren. Ee, o zaman bilim dünyası mı yoksa balık dünyası mı? Balık dünyası. Vallahi neyse, canım de. balık dünyası çekti. Şimdi bu havalar soğudu diye biraz hamsilerin geri dönüşü olacak diyorlardı. Var hamsilerin mı? geri dönüşü diye korku filmi olsa ne güzel olur ya. Uçan hamsilerin intikamı da olabilir de. Ya uçan hamsi, hamsi istemem de. Hep pirana Nasıl hep pirana ya. ya. Güzel, Çok hızlı konu değiştiriyorsunuz. Ben daha hamsiyle ilgili bir şey ee, diyemeden Oktay Bey konuyu piranalara çekti. Modern sabahlarının özelliğidir Fahir sen onu, onu da mı bin, unuttun? Onu da unutmuşsun ya onu da unutmuşsun ya. Da unutmuşsun ya. Finikülerden başka bir şey kalmadı. Siz finiküler <gülüyor> <senin>. gerçek finikülerin <gülüyor> ne olduğunu bilir misiniz? Herkes İstanbul'daki efendim Finikülerde de finikül. mi biznesle gittim Fahir? Tabii canım komple biznesle gittim komple ekonomikle geldim. Çok güzelmiş. Ee, balık dünyasına o zaman gelelim. Şimdi biliyorsun... E, geçen yiyeceğiz? hafta Sarı kanat mı? Fah, ben size söyleyeyim sarı kanat. Geçen hafta e, Ege'ye Ege iki tane lakap buldum ben. Neyi? Sarı kanat Ege Kayacan. İkisine de oturuyor. Bir tanesi sarı kanat Ege Kayacan. Diğeri de ana akım Ege. <gülüyor> Hangisini güzel. tercih edeceğini sana bıraktık. Ona göre devam edeceğiz. Ana akım Ege daha böyle yerinde ve şey gibi. Ona Ege'den bahsedin biraz. Sonra Sarı Kanat Ege'ydi tabii döneriz. Sarı Kanat Ege tamamen kahveyi sarı kupadan içmemle ilgili galiba. Yani o görünür tarafı. Görünmeyen tarafı Aldın zaman gösterecek. Kanat? Aldın mı Sarı Kanat? Almadım hiç. Yok. Ben Ciprajim. Metafor olarak failler onlar. Anladım, anladım. Metaforu anladım. da unuttu ya. Lö metafor. Ya, öyle de ben. <gülüyor> Şimdi anlamıştır. Şimdi balık dünyasına girelim o zaman. Ee, girelim. Ne yiyeceğiz bu Ne evet. evet. yiyeceğiz değil neyi nasıl tutacağız? Nasıl? 300 dişli balık ondan bahsedeceğiz? O ne ya? Öyle çıktı ya geçenlerde yaşayan fosil diye bir tane balık çıkardılar. Yaşayan fosili ölü olarak buldular hani. Hmm. Yok o değil. Hangi balığı e, tutarken... Balıkların e, özelliklerini bilmemiz lazım. Neye dikkat edeceğiz? Ha, zokayı, zoka'yı nasıl Balık şey yapayım? avcıları yapıyor? için mi bu yoksa tezgahtan alırken de ilgilendiriyor muyuz? Avcıları için. Ben dün o okudum çok çirkin bir tane Yunus yavrusunu vurmuşlar. Pişirmeye ya evet, çalışmışlar. Sonra kurunu yemişler, yemişler. Yani hakikaten geri zekalı. Eni şey tabiriyle kibar tabiriyle, kibar tabiriyle. hem gerizekalı hem vicdansız. Doğru söylüyorsun Fahir. Şimdi levreye geçelim levrek. levreğin özelliği neymiş? levreğin özelliği herkesi kendi gibi levreğin bilmesi ve çok, ali cenap olması. Çok hassastır levrek. Münis bir hayvandır. besliyorsan mesela öyle derler levre en ufak bir zedelenme olduğunda mundar olur. Çuprayı duvara at, ondan sonra tavaya at. O kadar güzel bir hayvandır. Her şey bir anda başlar levrekle mücadelede. Yani bir tarafta levrek, e levrek, bir tarafta levrek, bir tarafta levrek, bir tarafta Balıkçı var diye düşünün. Aa, ve bugüne ben kadar hep onun insan kazanıyor. Balıkçı ve levrek diye çok güzel bir film vardı. Tamam mı? İhtiyar adam ve levrek. Ha, ihtiyar adam ve levrek. Ha, bir sevgi filmi. Evet, evet. İhtiyar değil adam ve sonra levrek. Yavrusu, hep denizde geçiyor. Yavrusu oluyordu levreğin, onunla aynı balıkçı şey yapıyordu falan. Onu diyorsun, değil mi? O ayı. Ha, o sevgi film olan ayı mıydı ya? Bu levrek hani adam gemisini levrek batırmış da sonradan açılıyor mobil levrek mi, mobil dik mi öyle bir levrek mi? Tamam, sakat var. kalıyor sonra, bir şey oluyor. Aha. Aha. Aha. Adam. Oh, çok hızlı konu değişiyor. Her şey çok bir anda, anda başlıyor değişiyor. levrekle mücadelede. Ringe çıkmış iki boksör gibi e, balıkla baş başa kalıyor e, balıkçılar. Çünkü levrek nedir? Zeki Zaki, ama çavik, çalışmayan bir hayvandır. Ve mücadeleci. Evet, Hayır, aynı, aynı zamanda şey. hem çalışkan, çalışıyor. Hem evet. Çalışkan, evet. Kimse, evet. hem kimse zeki, durduramaz Zeki, çevik, çalışkan evet. Atmosfere çıkmaya başladığı an. Atmosfer. Uçan yani. levreklerin intikamından mı bahsediyoruz? Hayır mesela şeyi yuttu. Neydi o? Zoka. Zokayı yuttu. Çektin sen. Çektim. Tamam. Ne oluyor çeker çekmez? Ağırlaşıyor balık. Diyor ki atmosfere doğru çekiliyorum. Balık. Bilmeyen bir güç bizi atmosfere doğru çekiyor efendim diyor. Balık değil levrek. Çünkü her balık öyle değil. Her Ama her levrek ağırlaşıyor. Ağır... Levrek gibi Ağırlaşınca levrek. Ağırlaşınca ne oluyor? Ağır... ağırlığı değişiyor. Ne yapıyor? Zeki ve mücadeleci olduğu için ne yapıyor? Kıpranmaya başlıyor. Evet eğer orada hemen tekneye çekmezsen ne yapar? Kaçar. Kaçar kadar basit olmasına rağmen ne kadar güzel bir cevap. <gülüyor> kaçar ve e, nasıl su, kaçar ya? Suya gider. Levreğin öyle bir özelliği varmış. Hemen hızlı olacaksın. Hızlı olacaksın. Tak tak. Nereden biliyorsun suyun altında neyi yakaladığını? Ha şey vardır. Kafa. Levrek kadar zeki ve çavik öyle bir tabir var ya. Levrek gibi zeki. Şimdi bir kere geç eğer şey yapıyorsan. Levrektir. Çünkü levreklerin olduğu yerdesin mesela. Vurmadı. Eğer böyle tık tık ettiyse adam doğru söylüyor. Aşağıda levrek olduğunu nereden biliyorsun? Ben etsin? hard diye çektim. Mesela çupra çıktı. Bu şey... sefer çupra değil. beni niye burada ya? Çıp çekiyorsun efendim. Öyle apt diye çekersen çupra çıkmaz. Çünkü çupra da var. Çupra ne yapar? Kafa atar. Doğru. Hmm. Kafa atar. Oltaya kafa önce kafa atar ve laps diye yer onu. Ama levrek öyle değil. Kıp diye levrek Genelden... kıp diye yer. O kadar sert vurmaz. Hmm. Bunlar hep balıkların karakter farklılıkları. Çıpraya anlatalım isterseniz. Buyurun. Yemi beğendiyse Hemen ne yapıyor Çipura? Taze kullanacağız. kullanacaksın. Yutuyor. Hemen yutar. Hemen yutuyor. Yuttuğu zaman tamam, ne oluyor? Tamam şarolop evet. Ne atmış oluyor yani Zoka'ya? Kafa. Diş atmış. <gülüyor> <gülüyor> atmış oluyor bravo. Tamam. Çok sert kafa darbesini zaten oltanı oltayı tutan kişi olarak sen hisseder. Tecrübeliysen aa vurdu dersin Çipura vurdu. Ondan sonra suyun yüzeyine, yüzeyine yaklaştığında bak daha suyun altında. Atmosfer. Atmosferi ama suyun altında. <gülüyor> daha atmosfere çıkmadı. Ne oluyor? Nedir? Gövdesi nasıldır Çipura'nın? Yassıdır, yassıdır. Yassı gövdesi ne gibi parlamaya başlar? Gabak gibi, tepsi. Gabak <gülüyor> nasıl parlar? Kıpranma değilmeye hazırlanmaz, gabak Gümüş bir tepsi gibi parlamak gümüş, değil. Aynen öyle, gümüş nedir? Daha böyle her evde olan gibi... gümüşü. Alman gümüşü, <gülüyor> her evde olan şey. Ya da ayna. Ha. Ayna gibi parlamaya başlıyor. O yüzden hemen bakıyorsun böyle. Eğer kafa atıldıysa senin oltanın ucuna. Bir de parlama varsa. Bir de varsa Aha keyfine. Hemen telefonu açıyorsun, tavayı ısıt. Tavada yapılır mı? Ya çupra desene. Her yere gelir. Çupra, çupra. çupra her yola gelen bir hayvandır. Eee? Ondan sonra mesela ne nasıl yerden... çekiyoruz onu? Hemen böyle tıp diye çekiyorsun. Yani. Lıpstayı yani hep kendini zaten kendini bırakır. Levrek kadar acele etmene gerek yok. Çünkü zaten kafa attığı için böyle laps diye kaptığı tamam. için o anda o travma kendi yaşıyor zaten. Lıpstayı bırakıyor yani. Tamam. Ama zargana ve kılıç mesela. Hmm, Bunlar farklı İşte istedi. İhtiyar adam ve kılıç. <gülüyor> Zarkı... Kılıç balığı avlıyordu. Yani swordfish. Yani. Doğru. doğru. Ee, Zargana ve kılıç balıkları yakalandıklarında direnişlerini suyun üzerine çıkarak Direnişi gösterir. Direnişçi balıklar mı? Direnişçi balıklar. Pasif direniş yapıyorlar bunlar. Rakibe ananına mücadele Suyun altında değil dışarıda. Tabii. Çünkü suyun altında kılıçla ne yapabilirsin? Ama dışarıda kılıçla adamın burnunu bile alabilirsin. Havada takla atıp ne yapıyor? Zıplıyorlar, uçuyorlar bu iki e, balık. Akıntılı bölgede akıntıya karşı balığı çekiyorsan... Misinin ucundaki küçük bir balık bile size ne gelir? Ağır gelir. Ağır gelir değil mi? Onu demiş işte uzmanlar. O ağır gelir. Büyük bir kaya parçası var gibi şey yapar. Ama acemi balıkçılar bu ağırlığı çok hızlı çekince ya misine kopar ya da balığın ağzındaki olta Keşke biz şey yapsaydık ya Ya çep bildiğin balıkçılık konusunu Şu derinlemesine bugün hakikaten incelemiş olduk yani Amatör balıkçılar bunlar ama temel bilgiler Ağır mı çekeceğiz kılıcı Tabi yavaş yavaş çekeceğiz Altında da hiç sen şahsi olarak almayacaksın İstediği kadar taklansın Ondan sonra işte Ege Kayacan az önce olta taklidi vardı O dikkatlerden kaçmasın Olta taklidi miydi o balıkçı taklidi miydi? Bak ne güzel yaptı. Başka hayvan hmm, ver. Ondan sonra çapari dikkat ister demiş. O çapari. Da mesela istavrit, uskumru, kolyoz gibi balıkları şey yakalamak için. Annen dikkatiyoruz. <gülüyor> evet hiç bugün demedik. Çapari ile yakalanır. Çapari e, renkli kuş tüylerinin oltaya sarılması sonucu çoklu balık yakalama şekliymiş. Bu yasak Hı -hı. olan bu değildi değil mi? O yok canım. Rol rol. Yok mi? Yok, yok. Bu en basit oltaya çapari. Evet. 15-20 tüyü 15 oltayı sen... denize bırakıp. Nasıl şey yapacaksın ya? Ne o? Balıklar şey mi? Aa bunlar çapar ya bunlar bize değil. Levrek beyler çekilin siz istavrit bekliyoruz falan diye. Hayır mi? onlar mesela sürü halinde takılan balıklar için herhalde uygulanan bir yöntem. Bu işte istavrit, uskumru, kolyos falan da galiba sürü halinde takılıyor. Mesela levrek Öyle sadece gibi. yavrusuyla takılıyor olabilir. Evet. İşte ya, ya da yakın bir iki eş dostuyla be. beraber. Hmm. Nasıl sürü canım? İkisi... Kılıç mesela ben görmedim kılıç sürücünde. Olur mu? Sürüşünde. Levrekte e, her şey Solot, Çek, Solot çekirdek kalır. aileden şeyle diye olur. Anne levrek, baba levrek, çocuk levrek. Yine mesela süre halinde takılan levrekler de vardır ama. yani. Onlar ee, kalabalık aileler. Köklü bazı levrek aileleri. Bir yere giderken mesela Ama serbest gezen gidiyor. levreklerden bahsediyorsun. Levrek bayramında Tabii, mesela serbest, denk getireceksin. Levrik bayramı ne be? O zaman sürü halinde dolaşıyorlar. He, doğru. Kortej mi? Otobüsler bedava olduğu için sürü halinde biniyorlar gidiyorlar. Çaparıyı ne yap kullanırken neye dikkat edeceğiz? Balık sürülerinin yerini tespit edip hep aynı derinlikte işaretleme yapma lazım demiş. Onu İşaret ve işaretçilere dikkat ediniz demiş. Ondan sonra ayrıca yakalanan balıklar oltalarından dikkatlice çıkarmak gerek. Bunda bu, ne önemli, bu önemli mi ya? Mesela levrek ve zargan akıllı için bunları bu uyarıyı yapmamışlar ama bu çaparı Şimdi orada tabii Oktay'cığım şöyle o çaparıyı tekrar kullanacaksan eyvallah tabii ama yani benim gibi bizins bir insansan yani o zaman ben o çaparıyı atarım yeni, yeni çaparım, çaparıyı çakarım hiç. Hmm. İşte onu sen şey yaparken diyor. Orada hostes kusura bakmazsınız bir çaparıyı alabilir miyim? Hop laf diye çaparin gelir tak atarsın lak çekersin hop kenara koyarsın ıslak avlunu istersin sıcak ıslak havlun gelir ellerini silersin lak çaparıyı alırsın tak atarsın lak çekersin. Doğru valla şu kadar şey Çok anlattım. Çok yürütülü bir iş ya balıkçılık. Fail seni kadar güzel özetleyemedim ya. Hakikaten Rica yani Bu kadar bilgi demek. verdim. Şey yaptık. Yani bu 9.20 reklamını 9.30'da girsek ayıp olur mu? Hemen Kime? girmemiz lazım. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar <Gülüyor> Buna aynı yapabildiğimizi göstermek için biraz dinledik sevgili dinleyiciler. 9.47 oldu saatimiz 26 Ocak 2015 Pazartesi sabahında. Espriler şakalar devam ediyor modern sabahlarda buyursunlar efendim. Bir teşekkür... Güzel bir hediye <gülüyor> aldık aslında evet, sabah yani sabah çok teşekkür güzel Teşekkür konuşması yapalım evet. değil mi çocuklar? Yani bu hediye de yani Lalettay'ın da bir hediye değil. Her hediye özeldir ama bu biraz daha özel. Nasıl temiz kalpli bir adamım nasıl temiz kalpli bir adamım anlatamam. Dün MTA Müzesi'ne gittik biz orada işte mineraller falan filan aytaşları onları gördük. Keşke dedim bende de olsa. Demem. keşke başka bir şey isteseydik. Dünya ilgisi. dışı bir şey olsun evimizde. Yani hani baktığın zaman tamam hepimiz yıldız tozuyuz falan çok güzel de gene de artık et Met olmuşuz şey olmuşuz MTA Müzesi'ni beğendin mi? MTA Müzesi'ni beğendim hatta onunla ilgili bir konuşayım diyordum bu Plüton'u böyle bir şey yapmışlar güneş sisteminin canlandırması Hı -hı. gezegenleri işte orantıları onu bir ben şey de yapmışlar. yapmıştım öğrenciyken portakal ya. limonla valla böyle bir zaten bir yerden bir narinciye kokusu geliyor Allah dedim buraya i̇şte gidelim ondan. onu ama böyle bir jüpiter yapmışlar dana kadar danadan da büyük doğrudur. Yunus gibi diyeyim. Yunus gibi. Ölçeklidir o. Peki, bir, bir şey, şey büyüklüğünde miydi Yusuf Piter? Yani meyveler dünyasından. ya yani stüdyosu kadardı. kadar stüdyosu kadardı. Adi Tabi o kadar yapmışlar. Peki e, dünya tarihi üzerindeki ilk metalürojiciyi gördün mü? Bir tane orada, orada mağara yapmışlardı. Var. Mağara canlandırması yapmışlardı. Mağaranın sonunda bir tane adam heykeli koymuşlardı. Mağara, o acaba? Yok mağarada değil ya. Baya böyle e, mesleğini icra eden bir metalüroji uzmanı. Metalürji mezunu mi? vardı bir tane başka bankacılık yapan metalürji mezunu var. Olur mu o? Nerede? Orada müzede. Metalürji... Canlı mı? O da ziyarete mi gelmiş ben anlamadım. Aha. Yoksa böyle ben işte metalürji mühendisiyim ama çocukları getirdim haftasını bankacılık ha. yapıyorum diye yok, bir yok adam. Yok yok ya orada sabit duran bir tane metalürji. Onu görmedim mi ya? Bayağı ya oturuyor. Ya. Oturan bayağı çay böyle içen adam bir adam vardı. Var o da mı canlı? Benim cansız. Çay koymuşlar böyle hareket ediyor. Ağzına götürüyor indiriyor. Canlıdır o zaman o. <gülüyor> ama çay hiç bitmiyordu. <gülüyor> Ya çay biti o adamın zaten kaç bardak çay içecek günde? Hayır hafif hafif içiyordur. Yani içiyormuş gibi. O Sıcaktı değil. belki. Sıcaksın. Yani. Sıcak diye indiriyor. Sen herkesi kendin gibi düşünüyorsun öyle değil. Ben size söyleyeyim. bir şey görmeden gelmiş ya meteorolojisi görmemiş. Fahir. Plüton dediğimiz gezegen var ya. He. Suratına bakmazsın yani. Ne? Suratına bakmazsın. Ne kadar? Bit kadar. Nasıl? Yani şey desen mesela karpuz desen Jüpiter'e. He. Eee... Plüton üzüm çekirdeği kadar bir şey. Yani bu bunu gezegenden saymadılar diye biz burada şey yapmıştık. Alman falan filan. Ne kadar küçük olduğunu öyle net makette anlıyorsun. Ya olsun yani. küçük olsun abi niye yüzüne bakmıyorsun ya? Abi orada. Satürn'ü var. Ne kadar güzel gezegenler. Plütonun büyüklüğü ayrı Dünya bir ne kadar ayrı. peki? Dünyamız, karpuz kadarsa, çok karpuz. karpuz orada bir de tartı yapmışlar mesela. Dünya karpuz, şey Jüpiter karpuz kadarsa dünya ne kadar? Nalinci işte ya. Okta portakal darsın, şey dersin. Hangi ama? Phoenix mi? Washington mı? Sıkmalık. Bir Sıkmalık. de sen şimdi dünyalı olduğun için, mesela dünya işe yapıyorsun. Yani dünyayı normal görüyorsun. Biz sonuçta orada, dünyalıyız biz abi. Mars, bunların hepsi çok güzel gezegenler. Bir de bunlar yakın yakın. yakın. Onlar da aşağı yukarı aynı be. Plüton, Ta şey yani güneş sistemi bitmiş de sonradan. Yani aslında biraz özdeşleşiyorum. Çünkü galaksimize, güneş sistemimize yedek listeden girmiş gibi bir gezegen. <gülüyor> yani Ondan mı tıksiniyorsun? <gülüyor> Özdeşleştiğin için. Bizim güneş sisteminin Anadolu listesi gibi düşünürsen Plüton benim. Plüton'un yeri ayrıdır diye benim anneannemin bir lafı vardır vardı Zamanla yörüngesi ayrı olanının tadı ayrı oldu. evet yani Plüton'un yeri ayrıdır seneler sonra bilim insanları çözdü bunu yeri evet. ayrıdır hem en uzak hem yani böyle bir sabit olmayan bir yörüngede takılıyor böyle bazen kafasına hem göre takılıyor bir ya, şey milik. yapıyor falan e, ev, şeyin evin haylaz çocuğu diyebilir miyiz yani... güneş sistemimizin haylazı da Plüton değil mi? Cimcime ya. Ben bu kadar şey olduğunu düşünmüyorum. Yani öyle küçüklü bilmem neydi. Tartı Boya... yapmışlar bir tane. Gezegende önemli olan boyu değil zaten. Işlerimi. Senin kaç katın olduğunu mu söylüyor? Hangi gezegende kaç kilosun? Ha ne kadar güzel. Çok güzel. Şey, gitsek yerlere yapışırız yani. Onu anladım bir tane mi? Hı -hı. Ne? Jüpiter'e değil. Jüpiter'de Fin fin fin zıplaya dolaşırsın. Plüton'da ne kadarsın? Plüton'da 5 katın işte. 5 katın. Plüton'da 5 katın. Ben doğru. sana şöyle söyleyeyim. Plüton'da diyorum. Pardon ya şeyde. Jüpiter'de? Jüpiter'de işte onu diyorum. 400 kilo olursun yani. 4 yapışırsın hiç bacakları. taşınır. Olur mu canım senin biraz... ya bir ağırlık çöksüzersin. 0 dersin. kilometre bacaklarında bu işler biraz crossfit çalışması. Ben bu bacaklarla Plüton'a gitsem işte orada gezegenimizin aradığı adam geldi diye. Tartılıyorsun kilogram mı veriyor peki ölçüsünü? Yoksa Jüpiter biriminden mi veriyor? Hepsini yazmış işte orada şey olarak. Sen dünyada busun kaç kilosun diye. Koca bir ekran yapmışlar. Mars'ta busun şurada busun falan. Tartıya çıkıyor musun? çıkmıyor tipten Fatih'im. 5 okka falan. Yaşlı bir adam kost. mesela 80 kg. var şu, diyor. Ablamı var yoksa dijital e, tartım dijital, dijital dijital. Tartıya çıkıyorsun tartının önünde. Şey. Yani adam var mı orada çıkıyor. şey diye bağıran. Tam yer yer yeni kanter. Bir tane uzaylı vardı. Et, Etikemi mı tartıyor yoksa normal mi Yok şey diyor, diyor. Normal. Karkas karkas tartıyor. <gülüyor> Etik senin var. kemiği benim diye böyle bir şey var mı Metia'nın girişinde? bir adam seni içeriye doğru fırlatıyor mu saçma sapan vardı şeyler galiba. sorulduğu için ben öyle bir ama çok güzel şeyler ben en çok işte bu Süvenir var mı Süvenir vardı da girmedik oraya almadınız mı bir şey ben işte ay satmıyorlardır çünkü hani herkese ay taşı gelmiş diye bir şey var ya hmm. Amerika göndermiş evet. bana bize ay taşı gelen ne kadar biliyor musun bit kadar ben de hep büyüklüklerden etkilendim de ona böyle şey yapmışlar aydan gelen taş İngilizce bir metin var işte kardeşliğin göstergesi olarak. Nixon'ı mı göndermiş zamanında? Hmm. Ondan sonra kardeşliğim bütün herkese dağıttık. Şey gibi. Biz, biz de Ay'a gittik de falan He, bunlar diye. Da bebelele. Konya'da <gülüyor> da var bir parça. Dur ya Konya'daki o değil bir parçacık şey koymuşlar ve de vitrine de büyüteş koymuşlar. Büyüteş de görüyorsun acaba. Allah Allah. O kadar küçük. İşte Konya'daki ama çok ülke var ya. Şimdi oradan bunun şeyi falan zor ya. Abi al çuval çuval al yani. Çuval çuval al aydan mi? alacak başka ne var yani. Zaten hazır adam göndermişin yani. Afiyat getirmeye mi gidiyor yani aydakiler e abi getirsin, işte getirmişler. Başka sen. bir hediyelik bir şey yok orada. Ay taşında, Ay taşında şey önemli değil. Önemli olan düşünmek. Bir tane gene bir bir avuç kadar bir şey getirmek lazım yani. Taş getirmek lazım. Onu, bir tane taş getirmişler. Affedersin İngiltere'ye kavun kadar göndermişler. E, galiba o da var. Bütün ebeveynlere tavsiye eder misin yani? Ebeveynlere düzesini? tavsiye ederim valla. Çok güzeldi. Çocuklar çok eğlendiler. Bir de şeye moralim bozuldu. Türkiye'de yaşayan hayvanlar diye bir bölüm yapmışlar falan. Mesela İç Anadolu bölgesi kuşlar bilmem ne yırtıcı şeyler hmm. falan diye dolaşıyorsun. En son Ege bölgesine geldi. Aha benim memleket diye baktığımda Ege bölgesindeki hayvan ne? Turna. Hı -hı. Zeytin. Zeytin mi? Sırf ağaç koymuşlar Ege bölgesinde hiçbir bir hayvan yokmuş gibi. Ya endemik siz misiniz? Gerçi bir flamingo koymuşlardı. Gedenmiş diğer tarafta he. mesela yırtıcı kuşlar var falan Zeytinin filan. Zeytin'in üzerine acaba kuş kondu da bir kuş koydular da o. Yok yok orada mu? Oldu. Altta Zeytin yazıyor. Çünkü Zeytin yazıyor. Zeytinle ilgili tartışma sebze mi meyve mi? Bugüne kadar hiç hayvan mı diye bir tartışma duymadın mı? Valla bilmiyorum. Ben diğer bölgelerdeki yırtıcı hayvanlardan sonra bir zayıf geldi bana Ege bölgesi. Vallahi ben o zaman şeyle bitireceğim bu konuşmayı. Çocuklara şu olmaz. Zeytume, zeytume. Bak yaşla hesaplanıyormuş. İbrahim Bey göndermiş. Diğer ne? gezegenlerdeki <gülüyor> yaşın. Aa, Aa, o da mı bu değişiyor? E, güneş etrafında dönmeden bakarsan. Evet. Bak mesela nerede hangi gezegende şey istiyorsun? Kızlar zaman, e, güneş... Merkür'de en yaşlıyız değil evet. mi? Fıt fıt dönüyor çünkü dünya Güneş çevresinde. Hesaplıyor burada. Mesela kim 파이어 Seninkini yapalım mı? Tamam bana Merkür koy. Evet. Mars Mars. Gün söyleyin. Hayra biraz doğum, Merkür koy. Doğum günü söyleyiniz. Benim doğum günümü bilmemek. Yazıyoruz. Ayıptır ya. 9 diyoruz. 1900 diyoruz. Evet. Hesapla diyoruz. Neymiş benim Mars Kaçıp Neye bakıyorsun? Mars'a mı bakıyorsun? Hmm. Neye i̇ki, bakıyorsun? 2 Şubat'ta abicim senin diye şeyin doğum hmm. günün Merkür'e göre. Merkür Burcu'na göre kovasın. Merkür'e göre 200, 2 Şubat'ta senin doğum günün geliyor Fahir. Bunu e, söylemiş e, miydim? Tamam söyle. Kaç yaşındayım peki? <gülüyor> kaç yaşındasın? E, 165. Maşallah İyi, bayağı abi, Maşallah. 165 Merkür yılı. Eyvallah kardeşim. Ondan sonra bakayım Venüs'e göre. Plüton'a göre bakalım. Plüton'da var ya. Plüton'a göre daha minnoş bebeksin <gülüyor> Fahir. 6 aylığın. 0.16 yıl. Yaşın bu. Ee, gelecek doğum gününde 17 Eylül. Yalnız bir ayrıntı var. 2223 yılında. <gülüyor> İlk yaş gününü o zaman kutluyorsun. Ay çok güzel çok mutlu oldum ya. Hmm, çok zevkliymiş bu ya. Peki senkinde de girelim mi? Benimkini de girelim. Hazır vaktiniz varken buyurun efendim. Giriyorum bir dakika. 15 Şubat, 15 Şubat 1975 yaz. 75. Cumartesi günü saat 20. 75. Yazdım abi. Eee... Hangi gezegen tercihiniz? Soket aynı mı olsun? Mars. Mars'a göre e, 20 20,5 yaşındasın. Doğru. Tamam mı? Ondan doğru. sonra doğru mu verdi? Evet. Ondan sonra gelecek doğum günün pazartesiye geliyor. 31 Ağustos. 31 Ağustos. çok güzel. Yaz oldu. çocuğusun Mars'a göre. Yaz çocuğuyum evet. Doğru. Zaten bir dünyadaki Başak yaz. burcu. Seni Başak seni. Dünyadaki ama onlar dünyaya göre hesaplanıyor ya. Fark etmez. Hepsi fikir. Mars'ta falan. 31 Ağustos'ta yaz mı oluyor kış mı? hangi nerede olduğunu, olduğuna da bağlı, bağlı olabilir tabi. Evet. Bir de onun kendi içindeki açısını bilmiyoruz. Hmm. Ondan sonra. E... Oktay seninkine bakmayalım, bakmayalım. <gülüyor> tamam. Bu da bana bir sürpriz olsun. Vallahi Özgür'e teşekkür edelim bize. E... Evet ne gönderdiğini söylemedik. Kaliforniya'daki dinleyicilerimizden Özgür Demir bize e, 4000-5000 bin, bin yıl önce dünyaya düşmüş bir meteorit'ten parçalar Parçalar Gönderdi. 3 gönderdi. parça göndermiş. Şöyle şöyle 3 parça göndermiş. Onu galiba demirmiş zaten. Demir meteoroid. Evet. Ben onu Arjantin'e Ar Ar Ar döktüreceğim. Bu Arjantin mı sayılıyor yoksa Buenos Aires'in kuzey batısında bu bulunmuş ya. Güzel. Yer Buenos Aires sokta hiç sıkıntı yok yani. Ben onu eriteceğim, kurşun döktüreceğim. Bakın eritme Erit, eritme ne demek ya? Bunun... Eritmeden nasıl kurşun döktüreyim ben? Bu ya güzel kolye yapılır. Galaktik kurşun döktürme, ya en bileklik. güzel şey. Bileklik yapılabilir. Ya da arabaya mı assam ben bunu acaba ya? Asas A iyi. Aine, aine yasayım. Nazarı alır, nazarı. Bak benim bana da esnemeler geldi. Uzaydan demek. geldiği için hem nazarı hem lazeri alır. Vallahi. çok Her şeyi güzel. temizlersin. Yarın bir gün bir dünya dışı varlıklar gelse ülkemizi mesela bunu... bunu... çıkar göster, pasaport gibi valla. <gülüyor> benim de dünya bunu dışı malzemem var dersin. Hala ben bunu arabın aynasını asayım dur çok mantıklı. O zaman sevgili Nizel biz en iyisi programı bitirelim de yarın sabah yeni bir başlangıç için buluşalım. Hoşçakalın.